Allahu Rabbi Allah, nasihatın Raja'im, Bismillahi ve salat ve ala men, la nabiya bade. "Kanal Mucanif"ı, rahim Allahu taala, Bismillahirrahmanirrahim al bilhamdi al ala Muhammedin, khairi nebiyyin Ursila biz artık neye başladık? Nazma başlıyoruz. Uzun uzun durmayacağız. Daha önce Besmele ve Hamdele'den biz bahsettik, orta seviyede bahsettik. musilüb Tüllah bir haftasına başlayacağız Allah'ın izniyle. Orada uzun uzun Besmele'nin farklı farklı vecihleriyle, Hamdele'nin farklı farklı vecihleriyle irabından veya manalarından bahsedeceğiz. Burada uzun uzun bahsetmeyeceğiz. Burada geçtiğimiz dersleri kısaca özetleyecek olursak, Besmele ve Hamdile hakkında gerek itikat derslerinde, gerekse nahip derslerinde Besmele ve Hamdileyi kısaca özetleyecek olursak, Besmele ile başlamamız o işe bereketlenmektir. Biz Müslüman olarak şuna inanıyoruz: Biz kendi gücümüzle bir şey elde edemeyiz. Valla tefekki illa billah. Bizim başarımız ancak Allah iledir. Biz ticaretimizde de Allah'ın yardımıyla başarılı oluruz. Biz aile hayatımızda da Allah'ın yardımıyla başarılı oluruz. Biz ilim tahsilimizde de Allah Subhanahu taala bize tevfik nasip ihsan ederse biz başarılı oluruz. Men yuridi llahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah bize mahirimiz derse biz dinde faki oluruz. Allah bize hayır verirse biz bu ilimden öğrenir, bu ilimden İlmin hayrı onunla amel etmektir. Onu öğrenmek değildir. Nice Kur'an nice Kur okuyucular vardır ki Kur'an onlara ne yapar? Lanet eder. Nice ilim ehli vardır ki okudukları ilim sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar onlara lanet eder. Çünkü onlar ilmini amel etmek için değil, dünyevi gösteriş için, bir şey kazanmak için veya hadiste geçtiği üzere desinler diye ne yapmışlardır? Tahsil etmişlerdir. Bundan dolayı ilimle maksut olan onun vesile olması, onun amen onun amele dökülmesidir. Allah'ın bizi ilmimizle o ilmi hem bize öğretmesi hem de onunla amel etmemiz ancak onun tefiiğidir. Bundan dolayı biz bir kitaba başlayacağımız zaman, bir derse başlayacağımız zaman, bir hutbeye başlayacağımız zaman, bir nasihat'a başlayacağımız zaman tabii bu ilim talebinde umumi olarak düşündüğümüzde eve girerken Evden çıkarken, otururken, kalkarken hem neyle başlarız? Bismillah'la. Cihat meydanlarında benim gördüğüm şuydu. Otur demiyor. Tedrip yaptıran emir. Otur demiyor. Bismillah. Kalk demiyor. Eline işaret ediyor. Bismillah. Diye bu şekilde. Bu perdeyi kapatalım inşallah. Güneş doğarken güzele vurmuş ya. Bana da vuruyor güneş. Evet. Ben hem bunu gördüm yani bismillah bismillah. Bir talebe olarak da bizim bunu çok alışkanlık halimizde haline getirmemiz lazım. Bismillah dememiz lazım. Biraz sonra müellif söyleyecek. Bir işi besmele ile başlamak hem rasullerin sünnetidir. Hem tercih edilen görüşe göre Allah ve Teala'nın kitabına uymaktır ittidaen bir kitab-ıllahi. Çünkü ile başlamıştır Fatiha. ve diğer bütün sorular Basmalele başlamıştır. Biz kitaplarda bu tip, bu tip kitaplarda olmayan birkaç bir şey daha eklemiştik. Rasullerin sünneti de böyleydi demiştik. Nuh aleyhisselam ne demişti Bismillahi mecraha, mecraha demişti. Yine başka bir peygamber. İnna, hu, mine, inna min, min suleyman. bismillahirrahmanirrahim. Süleyman aleyhisselam da bel mektup yazarken Besmele ile başlamıştı. Bu da gösteriyor ki bizden önceki peygamberlerin sünneti de budur. O halde besmele ile başlamak bir bize bereket verecek. Çünkü Allah'ın bereketi ile başlayacağız. İki biz Allah'ın başladığı gibi başlamış olarak bir bereket daha teberrük elde edeceğiz. Biz bizden önceki nebilerin başladığı gibi başlayarak bir bereket daha elde edeceğiz. Biz Resulullah'ın sözlü ve ameli fiilini uyarak bir bereket daha elde edeceğiz. Bereket üzerine ne olacak? Bereket olacak. Bismillahirrahmanirrahim bunun tercümesini yapamamışlar. Elmalah hamdi hazır Yanlış hatırlamıyorsam Türkçe'ye 10 farklı veya onun üzerinde farklı tercüme yapıyor ve hiçbiri Bismillahirrahmanirrahim'in yerine tutmuyor. Mesela tercüme ederlerken derken Rahman ve Rahim olan Allah'ın derler değil mi? Vav yok orada. Değil mi? Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla tercüme edememişler yani. Biz böyle söylüyoruz. Basit bir şekilde anlatacak olursak, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ne? Cümle eksik kalıyor. Türkçe olarak da eksik kalıyor. Arapça olarak da eksik kalıyor. O zaman ne gerekiyor? Bir takdir gerekiyor. Biz bu takdiri ne diyoruz? Makama münasip bir fiil ve bu fiil neden sonra? Bismillah'dan sonra. Makama münasip bir fiil getiriyoruz. Yani sen Kitap okumaya başladığın zaman bismillahi akra'u. Ben okumaya başlıyorum demektir bu. Derse başladığın zaman bismillahi edrusu. Eve gireceğin zaman bismillahi edhalu. Tamam mı? Gibi. Edukulu pardon. Gibi veya ahrucu gibi. Orada makama münasip sen dilinle zikretmesen de orada makama münasip bir fiil var. Peki bu fiil niye bismillah'tan sonra? Tabi bu Bir görüş. Bir başka görüşte iptida idi. Orada mükteda vardır. Biz Musil-i İptilab, irab i orayı burayı uzun uzun işleyeceğiz. Ne yapacağız? Uzun uzun işleyeceğiz. Biz basit bir şekilde geçiyoruz burayı. Ee, niye Bismillah'tan sonra bir hasır bildirsin diye. O zaman mana şöyle oluyor. Bismillah'i u demek sadece ama sadece Allah'ın adıyla başların demektir. Çünkü ma'mulun amle takdimi ne bildirir? kasır bildirir. İkinci sebebi bunun Bismillah'tan sonra gelmesinin ikinci sebebi nedir? Yani bereket. bereket. Yani Allah'ın isminden sonra önce Allah'ın ismini getirdik. Sonra neyi getirdik? Ee, fiili getirdik. Tabi burada şu da soracak İkra Bismi Rabbike niye orada ee, fiil önce geldi diyecek. Oradaki garat yani arzu farklıdır. Arzu farklıdır diyeceğiz. Evet. Rahman ve Rahim. bunlarda Rahman nedir? Dünya ve ahirette ee, Rahman Rahim'den nedir? Daha hmm. mübalağ hmm. umumi niçin? Ee, ziyade hurufi tedullü ala, Ziyadet, tedullü ala ziyadetil ma'ani. Tamam mı? Harf arttıkça mana artar. Rahman Rahim'den nedir? Harf sayısı olarak fazla olduğu için Rahman Rahim'den daha umumidir. Demişler ki Rahman dünyada ve ahirette bütün şey, dünyada bütün insanlara, rahim ahirette sadece müminlere merhamet eden ile ahir demişlerdi. Oldu mu? Besmele ile ilgili diyeceğimiz. Başka, hamd ile ilgili de birkaç bir şey söyleyelim hemen. Elhamdünün başındaki hamd nedir? Cins bildirir bütün hamdler. Niye hamd başlamamız lazım? Şu an bizim. ikimizin niye hamd başlamamız lazım? Bir, Allah subhanatı bize İslam'ı nimet olarak, en büyük nimet İslam'ı verdi. Biz şu an yüzlerce kişinin yaptığı gibi şirk üzerinde olup hacı susulü okuyanlar da olabilirdik Allah'a hamd ki biz Müslümanız bu bir 2. verilebilecek en büyük nimet bir Müslümana ilimdir biz ilimle uğraşıyoruz 3. oldukça güzel bir ortamımız var öyle değil mi? 4. benim oldukça güzel bir talebem var ben bundan hamd edeceğim 5. senin oldukça biraz huysuz da olsa bir hocam var tamam mı? Yani seni çok seven bir hocam var. Sen de buna hamledeceksin. Tamam. Biz bunlara mutlaka hamletmeliyiz. Bu özel nimetler. Bir de genel nimetler vardı. Öyle değil mi işte? Nerede gördük biz özel ve genel nimetleri? Demiştim ben sana soracağım ne değil mi? 10 kere oku demiştim. E'lâ-ı sünnetin menşura. Orada gördük. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bir özel nimetler verdi. Sen büyük bir ahlak üzerindesin dedi. Bir de genel nimet verdi diye. Ne? Mu ninin miydi? dedi. Ve dedi. Ha tamam tamam şeyde değil o zaman. Ee, pardon, alam sünnetinden şöyle değil. Mu ninin tamam. Sen daha doğrusun evet. Bundan dolayı ne yapacağız? Hamre edeceğiz. Hamdin tarifini filan daha sonra yapacağız biz dediğim gibi Kavâdül İrabda. Ama bir hamt vardır, bir şükür vardır bir de sena bir de medhe vardır. Tamam mı? Hamd hepsinden daha geniştir. Allah nimet verse de vermese de hamd ona aittir. Hamd mesela sena güzel sıfatlardan dolayıdır. Hamd bundan dolayıdır. Hamd zatı itibariyledir. Evet. Hamd dilinde de ilgili bunu söyleyeceğiz. Tabi şükrederek başlamamız, hamd ederek başlamamız da Allah'tan bereket ummaktır. Kısaca biz bunları söyleyelim. Bakalım müellif rahimullah neler söyleyecek. Ben başlıyorum. Bilhamdi. Hamd ile başlıyorum. Ebdehu fiil değil mi? Bir musahabe veya isteane bildirir. Tıpkı besmele de olduğu gibi. Elhamdi. Cinsülhamd yani. Hamd ile başlıyorum. Musalliyen nedir? İrâb-ı Haldir. Ala Muhammedin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat getirerek başlıyorum. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde nedir? Hayri. Nebiyin. Nebilerin en hayırlısıdır. Ürsila gönderile. Tamam. Ürsila'nın sondaki elif işba içindir. kafi olsun diye. Aslı nedir bunun? Ürsila. Burada da beraatül istihlal vardır. Mürsel hadise atıf. Beraatül istihlal neydi? Konya'ya girerken hamd salat ederken veya konuya başlarken o ilme yapılan atıf beraatül istihlal idi. Ben mesela cihat konusundan bahsedeceksem cihadı kıyamet gününe kadar farz kılan Allah'a hamdolsun İsterdim ki Allah yolunda şehit olayım, sonra dediltileyim, sonra tekrar şehit olayım, sonra dediltileyim, sonra tekrar şehit olayım diye buyuran Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun diye bir girişle başlarsam buna verahatü istihlal denir. Tamam evet okuyalım. İftetahal musannifu, musannif rahimahullah nazmahu, nazmına yani şiir diyelim biz buna. Bir bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim ile başladı ihtidaan bil kitabil aziz aziz kitaba izzetli kitaba, izzet sahibi kitaba ne olmak için çünkü kitap besmele ile değil mi artı sorular besmele ile başlıyor tercih edilen görüşe göre wata asiyen wata asiyen ne wata asiyen tamam bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uymak üzere başladı tamam mı? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kitabete neyle başladı Besmele ile. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammedin Rasulillahi ila herakli azim rum diyerek besmele ile başladı. Kema cae fi kitabihi sallallahu aleyhi ve sellem ila herakli varidihi herakle ve başkasına yazdı kitapta mektupta besmele ile başladı ve amelen bir de e, müellif amel etmek için bima varada anhu sallallahu aleyhi ve sallallahu, sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan hadisle amel etmek için ile başladı tamam evet ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kull emrin zribalin la yübde'u bifihi bismillahirrahmanirrahim. Aqta' hangi bir iş olursa olsun eğer o iş besmele ile başlamazsa kesiktir, güdüktür, bereketten halidir. Ve elma'na ennehu, ennehu şeyin durum şudur ki naqisun qalilun yok. Ve elma'na ennehu o naqisun qalilun hayri vel bereketi. O iş eksiktir. Bereketi ve hayri azdır dedi hadis hakkında konuşulmuş en çok ne konuşulmuş biliyor musun bu veya buna benzer hadisler hakkında ileride görürsün dek gelir Salah Sa Hase dermiş tamam mı dur ama İbnu Salah zamanla Hasan diye bir tabir yok İbnus Salah Hasan derken ne kastetmiş sayfalarca bunun üzerine durur Tamam mı? biz bunun üzerine durmayalım dipnotlarda var İmam nevevi Gayrihi diyor tamam mı bir de İmam Nebevi'nin... ...çok güzel bir usulü vardır. Takrib okuyacağız inşallah... ...orada görürsün tamam mı? Daha doğrusu fakihlerin bu usulü vardır. Fakihlerde bu usulü vardır. Biraz garip gelebilir... ...bazılarına. Eğer çok kullanılmış ise... ...istiğman onu zayıflıktan... ...hasenne çıkartır. Tamam yani diyor ki mesela İmam Nevevi ...birçok yerde diyor... ...İbni Hacer de bunu söylüyor... ...Sular Babında hadislerde söylüyor yani bu kitaplara geçmiş bütün ülema bunu yazmış birçok ülema buna kaynak vermeden bile yazmış kitaplarında bunu söylemiş bu hadisleri ben işte hamd ile başlıyorum çünkü Resulullah böyle buyurmuştur filan diye isnat bakımından zayıf da olsa alimlerin bunu çok istimal etmesi ne yapar bunu hasen derecesine çıkartır usulen değil ama bunları göreceksin yani usul olarak hasen tarifi bellidir bu tarife uymuyorsa hasen değildir Buradaki hasen midir, zayıf mıdır, ihtilafı da buradan kaynaklanıyor. Birilerinin hasen dediği usulen hasen değil. Tamam mı? Ama amelen hasen derecesinde. Amel edebilirim ben. Kitabıma bununla başlar ve şu hadise binaen bununla başlarım diyebilirim. Ülema böyle başlamış. ile ahir. ثُمَّ bil بِالْحَمْدِ لِلَّهِ Sonra Allah'a övgüde bulundu. bil بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ اَيْدَانَ Aynı şekilde kitap uymak için. Çünkü حَيْثُ جُعِلَتْ Fatiha'tuhu yani Fatiha'tu kitabı suratel hamdi Elhamdülillah Rabbil Alemin diye başladı ya kitaba uydu evet. Şimdi kitaba uymak konusunda bir şey söyleyeyim ben Şöyle bir itiraz gelebilir Hayır burada kitaba uymak yoktur Niye? Çünkü kitabın e, tertibi vahiy değildir Kitabın tertibi vahiyle midir? Değil Kitabın tertibi vahile değildir Ayetlerin tertibi vahiledir. Bakara suresinin birinci ayeti şudur, ikinci ayeti şudur, 3. ayeti şudur, 15. ayeti şudur, yedinci ayeti. Sûrelerin tertibi vahhi değildir. E tertibi vahhi değil, ihtihadı olduğuna göre. Tamam mı? Senin er, bir yani bir başka mushafta da elhamdülillah ile başlamamış olabilir. Ya da sonuçta bütün mushaflarda elhamdülillah ile başlasa da Fatiha ile başlasa da bütün mushaflar bununla başlasa da Sonuçta bu iştihattır denilebilir. Ancak bu iştihatta ne vardır? Umumen icma vardır. Tamam mı? Bu iştihatta ne vardır? Umumen icma vardır. Bundan dolayı mesela şeyi şafiler mekruh görmüştür. Önce tebbet okuyup sonra fil suresi okumayı. Niye mekruhtur? Bu sıra, bu sıralama şey değildir ki e, zıhhi değildir ihtihadidir ama bu ihtihatta ne vardır diyor şafiler İmam Nevevi Müslim şeklinde bu ihtihatta ne vardır icma vardır diyor. Oldu mu? Evet. Burayı da bitirdik. Müellif rahimeullah kitaba uymak için hamd ile başladı. Ve amelen bi ma dallet alayhi alayatul kuraniye min anallahu taala qad bada al umur al azama al takwiniye ve teshriiyete bilhamd. Allahu subhanahu wa taala önemli bir işe bu iş ister tekvini olsun ister teşrii olsun. Ne demek tekvini? Yaratma. Yaratma. Teşrii hükmetme. Hükmetme tamam mı? Ee, kullar arasında hükmetme gibi diyelim yani. Her ikisinde de neyle başlamıştır? Allah subhanahu ve teala hamd ile başlamıştır. Ee, Allah'ın başladığı gibi başlamış oluyoruz. Önemli bir işe. Biz de önemli bir iş yapıyoruz. Yani müellif ne yaptı? Hadis hususuna dair önemli bir İş yapacak. O da buna başladı. قال الله تعالى الحمد لله bak Allah subhanahu wa ta'la خَلَقَ السَّمَاوَاتُ Semanı ve yerin başı yaratılışından bahsedeceğinde önemli bir işten bahsedeceğinde ona hamd ederek başladı. Tamam mı? Allah hamd ederek başladı. Allah hamd ederek başladı. Bir görüştür. Çünkü Allah kendi kendisine mi hamdetti? Bu bir görüştür. Bir görüşte Allah bize hamd etmeyi öğretti. Kullarına hamd etmeyi öğretti. Yani Allah'a bu şekilde hamdedin dedi. Bu da bir görüştür. Biraz hadis üzerinden çıkıyoruz ama olsun. Tamam? Bu da En'am suresinin ayeti. Fehaza delilun ala bed'i emri tekwini bilhamd. Bu tekvine başlamayı hamd ile olduğunun delilidir. Tabii bu çok doğru değil. Müellif diyor ki bak, tekvin yaratmaya hamdla başlamış. Ben de diyorum ki yaratmaya ile başladığına işaret etmez bu ayet. Bu ayet yaratmayı bize anlatırken önemli tekvini bir olayı anlatırken hamd ederek anlatmaya başladı. Bu ayet buna delalet eder. Yoksa Allahu Teala'nın gök yüzünü ve yer yüzünü yaratırken işe hamd ile başladığına işaret yok. Müellif burada bana göre hata etmiş veya tabi tabi tabi. Evet. Nasıl buna benzer buradaki Ayet Allah hamdü direkt mi başladı demişti. Ben hatırlamıyorum. Evet. tam ben onu defa, tamam, on defa okumayınca hatırlamıyorum. Evet. Ve kallallahu ve kalli ta'ala elhamdülillahi lezi enzela ala abdihil kitabe velemejallahu ivveç Kef suresi değil mi bu da? Evet. Ayetlerin numarasını vermemiş müellif ya da müellif verdikse de Nasir. yani bunu yazan vermemiş keşke verselerdi. Ha? Birinci ayet biliyorum. Kehf suresinin birinci ayeti de vermemişler yani. فَهَذَا دَلِيلٌ bedi بَدْئِ اَمْرِ ve وَاِنْزَا لِلْكِتَابِ بِالْحَمْدِ Tamam. Bu da niye delildir? Allah subhanahu ve teala teşri ile ilgili bir iş yaptığı zaman ve kitabını indirirken neyle başladı? Hamd başladı diyorum müellif. Biz de diyoruz ki Allah subhanahu ve teala önemli bir iş olan kitabını indirmeye başladığını anlatırken... Bu anlatma hamle başladı. Önemli bir işi anlatmaya hamle başladı. O zaman biz de önemli bir işe anlatmaya başlayacaksak hamle başlarız diyoruz. Ve amel ha bir de yine uymak için onunla amel etmek için bir mağara da fil hadisi Ledi Rawahu Abu Daud an Abi Hurrahe radyallağu anhu annuuqal. "Kullu kelamin la yubtuu fihi bilhamde bilhamde li lai fa wa adzam hangi bir iş? Ee, hamd ile başlamazsa o kesiktir. O nedir? Kesiktir. Yani bereketi azdır. Bu hadise Ebu Davud, Ebu Hureyriden rivayet etmiş diyor. Tamam Her Haza Bu Ebu Davud'un lafzıdır. fi sahihi fi kitab nikah min kulli emrin kulli emrin la yubta'u fihi bil şeklinde rivayet etmişler. Aşağı yukarı aynı mana. Tamam. Oldu mu? Ben hadislerin taklit şeyine bakmadım. Bu lafızla gelmiş mi gelmemiş mi ben bakmadım. Sen bak mutlaka. Ne zaman? mu asırlardan. Hiç fark etmez. Yani ne zaman bir kitap okursan, bir hadis naklediliyorsa, o okuduğun kitap asli bir kaynak değilse mutlaka ama mutlaka orjilene bak. Mesela Bulugul Meram okuyorsan Bulugul Meram asli bir kaynak mıdır? Değildir. Bulugul Meram asli kaynaklardan hadislerin derlendiği bir kaynaktır. riyaz Salih'in asli kaynaklardan hadislerin derlendiği bir kaynaktır. Eğer riyaz Salih'in okuyorsan orada geçen hadis Ebu Davud da diyorsa Ebu Davud'a mutlaka ama mutlaka bak. Tamam mı? Hele bir de ezberliyorsan kesin bak. Çünkü hatalar olabiliyor. Evet. Ben bunlara bakmadım. Ezberlemediğimiz için bir de önemli olma için ben bunlara bakıyorum. Kale el-Allame sindi, sindi nese-i var. Evet. Hazel hadithu qad hasseneh bin Salah ve nevaviyyuh demiştir. Evet. Ve ramaz ramazes suyuti ila husnihi ne dedi? Ona işaret etmiş. Yani demek ki sindi İbn-i Salah'ın ve nevaviyyuh'nin hasen dediğini ama tekrar söyleyeyim. İbn-i Salah'ın hasen tabiriyle. İmam Nevevin Hasan tabiriyle kastettikleri aynı değil tercih edilen görüşe göre. Evet. Suyuti de bunun hasen olduğuna ne yapmıştır? İşaret etmiştir. Eee Suyuti nerede işaret etmiştir? Suyufinde şerhı vardır. Evet. Suyutinde şerhı vardır. Evet. Sümme etba'al besmelete ve'l hamdelete bi's salatati alennabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bima ruvi anhu sallallahu aleyhi ve ennehu qal kull emrin zeybalin la yubta'u fihi bihamdillahi ve salatü aleyye fe ve akta'u abtaru memhukun min kulli bereke diyor ki sonra da müellif rahmetullah e, besmele'ye neyi dahile besmele ve hamdele'ye neyi tabi kıldı salatı tabi kıldı salatı besmele ve hamdele'den sonra getirdi çünkü e, nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadisiyle amel etmek için bunu yaptı. Amel nedir burada? İyirapırlık. Hayır. <gülüyor> yoksa mef'ulleyicilik mi? Tabii. Tamam mı? Mef'ulleyicilik olması daha uygun. Amel etmek için bunu yaptı. Tamam mı? Evet. Nedir o hadiste? Hangi bir iş var? Onda Allah'a hant benim üzerime salat yoksa o iş kesiktir, güdüktür ve her türlü bereketten mahrumdur hadisi. Oldu mu? Garipdir demişler. Ferttir demişler. Ee, çok zayıf demişler. Yine bir başka hadis getirecek. Ve bima amelen teori atıf ve bima ruya an Ebi Hureyrete radıyallahu anhu ennehu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men salle alayhi fi kitabin lem tezelil melâiketü kitap Kim bir kitaba benim ismimle bana salat ile başlarsa öyle değil mi? Bana salat ederek başlarsa o kitap daim kaldığı sürece melekler ne yapar? Her zaman ona istiğfarda bulunurlar demiş hadiste. Bak İmam Nevev ne demiş Tedirik'te? Her ne kadar şey işte İmam Nevev değil. <gülüyor> Suyuti. Her ne kadar İbn Cevzi buna ne dese? Mevzu dese, Mevzu dese de bu mevzu değildir. Tamam mı? Ee, İlahi ahir demiş. Tamam mı? Biraz geniş çaplı. Şey. Mi? Evet. <gülüyor> biraz geniş çaplı mevzu tutmuş. Hatta yani mevzu değiller. De. İmam Müslüm'ün şeyleri birkaç hadisi. Şeyleri... Yok. Müslüm'deki 3 hadise birçok uleman itirazı var. Hı. Tamam mı? Müslüm'de geçen 3 hadise birisi dünyanın yaratılmasıyla ilgili bir hadis. İbn Teymi şey diyor bu hadis değil diyor. Birisi Ebu Sufyan'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den talepleri. 3 talep istiyor. Bu taleplerden birisi de kızımla evlenmen diyor. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten evliydi. Tabii kimisi tevil ediyor. Bir hadis daha var ama şu an o hatırlımda değil benim. 3 hadise çok ciddi itirazlar var. Buhari'deki bir kaç hadise de itirazlar var. Tamamdır. Ve zikir قال الإمام الشافعي رضي الله عنه أحب أن يقدم المرء بين يدي حبه حبته وكل أمر طلبه حمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. demiş bir kimsenin bir işin hemen başında, bir hutbenin hemen başında Allah'a hamd etmesi Allah Subhanahu senada bulunması, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e salatda bulunmasından ben ne yaparım? Çok hoş olur. Hoşuma. Bu iş benim çok hoşuma gider demiş. Evet. Ve etti yani müsnifi bi salati alennbi sallallahu aleyhi ve sellem. Müellif rahimullah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e salat ettikten sonra ba'dil hamdeleti. Hamdaleden sonra takdimu şükrinin Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bi salati aleyhi. Bazı <gülüyor> <Ne diyoruz>? an <gülüyor> Allah Teala Ne diyor? Allah Dur. Önce Allah hamdetti. Öyle değil mi? Önce ne yaptı? hamdetti. Ondan sonra etti. Cümleyi toplayalım. Müellif rahimeullah Nasıl tercüme edelim? Hamd et müellif rahimeullah. sonra Resul'e salat getirmekle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a Hakkıyla senadan sonra bir şükrü teşvikleri sunmuş oldu. Evet, evet. Ba'da ee, en şekerallahu şekerallahu te'ala bilhamdillahu subhanahu. Yani e, hamdden sonra salat getirdi ya böylece ne yaptı? Resulullah bir şey ha, şükrünü ifa etti. Tamam. Bir de okuyalım burayı. Ve fi iddianil musannifi bis salatı alel nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ba'del hamdden etti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 karanlıklardan aydınlığa çıkartandır. Ve el ve hikmeti ve ve Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları karanlıklardan, cehaletin karanlıklarından hakkın nuruna, hikmete, ilme ve marifetin nuruna atmıştır, çıkarmıştır. Oldu mu? Evet. Çünkü قال الله تعالى في كتابه "وإنك لتهتدي sıratı صراط sıratı صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض." Hangi ayet bu? İbrahim. İbrahim suresi evet. Çünkü sen doğru bir yol üzerindesin. O yol ki Allah'ın yoludur. O Allah ki gökler ve yerde ne varsa ona aittir. Tamam? Değil. "وإنك عقائته لتهدي" değil mi? le takipçi dost toru çıkarırsın diyor. Tamam mı? Sen dost toru ne yaparsın? Hidayet dersin. Hidayet kime izafe edildi burada? Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Birinci manaya yanlış oldu. Ve kâle taala Kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijen nâsen minez zulmâti ilennûri bi izni rabbihil azizil hamid. Allah'u zelî lehu fi's semâvâti ve mâ fi'l ardı şeklinde ayet. Bu ayetten hangi ayet? Kitabın enzelnaho ilayke, nase min al ila nur. Bu da İbrahim İbrahim Suresi'nin başı olması lazım. Bakalım. Evet İbrahim Suresi'nin başı. Tamam. İbrahim Suresi değil gayet. Öbürü İbrahim Suresi değil. Bu Suresi olabilir. Hatırlamıyorum da Kasas Suresi. Bak inşallah bunlara. Kenarda not al Tamam mı? Evet. Şimdi ne dedi? Önce dediğini bir anlatalım inşallah biz ve Ali Ef Allah'a salat getirdi. Ebde bilhamd. Allah hamdetti. Musalliyan arkasından Muhammed sallallahu aleyhi ve salat etti. taala Muhammedin. Tamam mı? Bununla neyi kastetti? Bununla Allah'a şükrü ifade etti. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salat getirmek bir nevi Allah'a şükretmektir. Niçin? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hidayete Allah'ın izniyle iletendir. Hidayete Allah'ın izniyle ne yapandır? İletendir. Ve emme ma'ha salatın manasını verecek. Biz bunu daha önce söylemiştik. Salatın manası neydi? Allah'a izafe edildiği zaman e, rahmet. Meleklere izafe edildiği zaman istiğfar. Kula izafe edildiği zaman nedir? Dua. Yani Ahmet salat etti dediğimiz zaman Ahmet dua etti. Melekler salat etti dediğimiz zaman melekler istiğfarda bulundu. Allah salat etti dediği zaman Allah e, rahmet etti. Peki diyeceğiz ki bir, bir ayet gelecek. Allah salat ve rahmet etti derse ne olur? Salat umumidir. Cü, külden sonra cüz'ün e, zikredilmesidir. Külden sonra cüz'ün zikredilmesidir. İnnallâhe ve mele yok değil. E, değil değil bundan sonra cüzün zikredilmesi. Men kana aduven <gülüyor> men kana aduven Tamam, ikinci ayet. Kim Allah'a, Resul'e, meleklere ve Cebra ile düşman ise. Arapçada bazen umum yani kül zikredilir. Arkasından cüz ona ak eee zikretmek için. Cüz zikredilir. Öneminden bina. Mesela Allah subhane ve bütün rasullere ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eylesin dediğimiz zaman bütün rasullerin içinde Muhammed zaten vardır. Ama biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tekrar zikrederek ne yaptık? Ee, onun faziletini faziletinden dem vurduk diyelim. Evet. Ve emma ma'ne salat bin nisbetiyle allah Teala salatın manası Allah'a izafe edildiği zaman salatın manası fekat verada an Habri'l ümmeti. Ümmetin büyüğünden. Ümmetin büyüğünden e, tercüman-ül Kur'an sıfatı müşebbettir tercüman. tercüman Kur'an olan i̇bn Abbas'tan yani rivayet edildiğine göre ben bu rivayeti hiç okumadım. i̇bn Abbas söylemiş bunu. Enne salate minallahi teala rahmetun. Allah'tan salat rahmettir. Ve minel abdi duaun e, kuldan salat duadır. Ve minel melaiketi istiğfarın. Melekten, meleklerin duası ise, meleklerin salatı ise istiğfardır. Şeye bir bak inşallah. İnnallâhe ve melaikete huysallûne alel Ayetinin İbni Kesir'den tefsirine bak. Allah'a u Alem orada geçer. i̇bn Abbas'tan böyle bir rivayet yoksa. Ya da taberiye bakabilirsin. O ikisinden birine mutlaka olması lazım. Böyle bir rivayet varsa. Evet. Bu da bitti. Ve hâzel qavlû bu söz, kadiştehera indel müteahhirîn. Yani bunu müteahhirler çok meşhur bir şeyle zikrettiler. Fe aleyhi bu'den anil itale. uzatmaktan korktuğumuz için biz burada bunu bu, burada kısa kesiyoruz. Tamam mı? Burada ne yapıyoruz? Kısa kesiyoruz. Tabii ki biz hadis usulü dersi uzun uzun salah salahatın manı bunlardan uzun uzun bahsetmeyeceğiz. Meselayı kısaca bu meşhur şekilde bil. Vakatu <gülüyor> değil mi? İtiraz olundu aleyhi bi kavli ta'ala. Allah subhane ve Teala şu sözüyle bu görüşe itiraz edildi. Nedir o söz? Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun. Bakara suresi da değil mi? Allah'ın salatı onlara rahmet, Rablerinden salat ve rahmet olsun. Bak eğer salat rahmet manasıysa. Ve vau da bildirirse o zaman salat başka bir şeydir, rahmet başka bir şeydir. Ama siz dediniz ki Allah'ın salatı Allah'ın rahmeti demek. O zaman biz bu ayetle sizin bu görüşünüze itiraz ediyoruz derlerse, Fe inna fırıqat bin al ve bin rahmeti bi bi-ı-ıtibar e'na al-ıdfe Tamam. E, denerse ki dendi ki bak Allah subhanehu ve teala salat ile rahmeti vav atfi ile atuf vavı ile birbirinden ayırmıştır ki o da mugayirat bildirir ve ucibe enzalik buna bir şöyle cevap veririz be enna salat ya da böyle cevap verilir demiş belki müellif de bu cevaplara çok mutkin değil ya da çok kısa cevap verdiği için şu şekilde geçiştiriz ya da şu şekilde cevap veririz be enna salat -e ahassu min mutlakı rahmeti salat mutlak olarak rahmetten daha khas'tır. Rahmet bu müellifin e göre rahmet daha amuldü tabii. Normalde yani qaydıda sonra tabii tabii. tabii tabii. Tamam. Fa'u'tu'l 'ammi bu umumun khas'u zerni atfıdır demiş. Bu da caizdir. Bu da caizdir. nedir? Caizdir. Tamam. Wa haza lahu qawa'idu muqarraratun fi kutubil belaha. Belagat kitaplarına baktığın zaman bu da nedir? Ee, mukarrır bir kaydedir. Kabul edilmiş, itiraz görmemiş mukarrır bir kaydedir. Neyin üzerine? Ee, Has, özel olanın üzerine an, genel olan ne yaptı? Atfetti. Tamam mı? Ama tabi burası su götürür bir cevap. Yani burası su götürür bir cevap. Yani sen e, salat, Allah'ın salatı, Allah'ın rahmeti dersen, salat daha umul olur. Salat ne oluyor? Daha umum oluyor. Burada birkaç bir şey de biz ekleyelim. Ne ekleyelim? Ebde'u bilhamdül musalliyen ala Muhammedin hayri nebiyin. Nebi, Resul arasındaki fark özetmişler. Öyle değil mi? Ee, ama bir de şunu söylemişler. Resul kendisine kitap veren nebi, kendisine vahiy gelen ama kitap vermen daha doğrusu e, nebi Yeni bir şeriat getirmedi. Resul yeni bir şeriat getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedildiği zaman Nebi eşittir, Resul manasındadır diyelim. sila'yı söyledik. Başka da bizim de söyleyeceğimiz fazla bir şey yok.